Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Essalatu vesselamu aleyke ya seyid el evvelin ve'l akhirin ve ila cem'il enbiya'i ve'l mursalin ve ila cem'il uley. Velhamdülillahi rabbil alamin Bugün inşallah hep beraber Allah'ın El Mevla ismini anlamaya çalışacağız. Bundan önce Allah'ın el-veli ismini anlamaya çalışmıştık. Veli dost demekti. Allah müminlerin velisidir buyurmuştu. Allah müttakilerin velisidir buyurmuştu. Mümin zaten müttaki olandır. Muttaki zaten veli olandır. Aynı şekilde Mevla ismi de dost demektir. Allah müminlerin Mevlası'dır. Arada bir fark vardır. Mevla aynı zamanda yardım eden demektir. Veli, manevi olarak yardım eden, manevi dost, Mevla ise zahiri olarak yardım edendir. Yani imanın ve takvanın karşılığında Allah kuluna veli olur. Aynı şekilde mümin Allah'ın rızasını kazanmak için çaba gayret sarf ederken Allah onun Mevlası yardımcısidir. Onun için iki isim birbirinden farklıdır. Biri iman itibariyle dost olan, biri de amel itibariyle dostluğunu, yardımını evet, esirgemeyip gösterendir. Allah kuluna irade vermiş. el Esmaul husnasıyla ona tecelli etmiş. Bu isimler benim güzelliğim senin üzerinde görünsün. Bununla beraber ben senin Mevlanım buyuruyor. Yani isimlerimin senin üzerinde görünmesi için, bana halife olabilmen için senin benim yardıma ihtiyacın var, ben sana yardım ederim. Sen bir başlangıç yap, sen bir adım at, biraz çabanı gayretini sarf et, benden Mevlalığı görürsün. Allah'ın Mevla isminin geçtiği ayetleri hep beraber anlamaya çalışırken Allah'ın Mevla isminin tecellisi nasıl olur? Hep beraber bunu göreceğiz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakara suresinin son ayeti Lâ yeklifullâhu nefsen illâ wus'ahâ. Allah hiç kimseyi gücünün yetmediği herhangi bir şeyle mükellef kılmaz. Ona teklifte bulunmaz. Yapamayacağı bir konuda Allah teklifte bulunmaz. Eğer Allah şunu şöyle yapmanız gerekir, şunu şöyle yapın dediyse mutlaka kulun gücü buna yeter. Allah'ın emrettiği, teklif ettiği kesinlikle kolay olandır buyurdu. Leha ma kesebet. Bununla beraber onun kazandığı ona aittir. Her neyi kazanıyorsa onun içindir. Yani kul Allah'ın kendisine teklif ettikleriyle, emrettikleriyle amel ederken kendisi kazanıyor. Onun Allah'a bir faydası yok kazanan, kazanacak olan odur. Ve aleyha mektesebe. Bununla beraber eğer kazanamazsa ya da yanlış yapıp yanlış kazanırsa bu da onun kendi aleyhinedir. Bana bir zararı olmaz dedi. Kendi aleyhinedir. Kazandığı güzellik kendi lehine, kazandığı kötülük de kendi aleyhinedir. Ama mümin olanlar Rabbini bilenler dua ederken şöyle dua ederler Rabbena, la tuakhizna, in س۪ينَا Derler ki, Rabbimiz eğer unuttuksa bununla bizi muahaze etme, hesaba çekme. Herhangi bir şekilde unuttuk. Bunun hesabını bize sorma, kul unutabilir. Unuttuğunda evet, Rabbine dönüp, ''Ya Rabbi, unuttuğumdan dolayı beni hesaba çekme.'' Eğer unutmuşsa, yanlış yapmışsa ya da eksik yapmışsa ne yapması lazım? Tevbe etmesi lazım. Yani Allah'a dönüp, Ya Rabbi tevbe ediyorum, bunu yanlış yaptım, beni hesaba çekme, bunu düzeltiyorum Ya Rabbi derler. <gülüyor> ya da hata işleyince. Hata olduğunu biliyor, unutmamış ama hataya düştü. Bu durumda yapacağı şey, söyleyeceği şey nedir? Gene Allah'a dönüp "Ya Rabbi, beni affet, hesaba çekme." la tahmil aleyna isren kemahamtahu alellezine min qablina. Sonra derler ki: "Rabbimiz geçmişteki kavimleri ağır imtihanlara tabi tuttuğun gibi onlara o sorumluluğu yüklediğin gibi, o ağır sorumluluğu bize yükleme ya Rabbi. Evet. Allah onları çok ağır imtihanlardan geçirmiş, ağır sorumluluklar yüklemiş. Bizi böyle ağır imtihanlara tabi tutma, geçemeyeceğimiz imtihana bizi tabi tutma derler. Mesela nasıl ağır imtihanlara tabi tutmuştu? Resulullah Efendimiz anlatıyordu aleyhissalatü vesselam Beni İsrail'den bir kavim, Beni İsrail'den bir kavim demek yani Hz. İsa'ya iman etmiş bir kavim Yahudiler tarafından Hz. İsa'yı kabul etmeyenler tarafından hendekler kazılmış böyle beş metre elinde İki metre derinliğinde ateş yakılmış ateş çukuru ayet kelime de Allah buyurur ona o çukuru ateşlerle doldurmuşlar sonra Hazreti İsa'ya iman edenleri oranın başında toplamışlar o zamanın krali de dahil hepsi orada kurulmuşlar törenle onları ateşe attılar. Bu sayı 500'den, 500 kişiden fazlaydı. Hepsini topladılar oraya tek tek. Sen Allah'a iman etmekten vazgeçer misin? Geçiyor musun? Peygambere iman etmekten vazgeçiyor musun? Ya vazgeçeceksin ya da bu ateşe atılacaksın. Resulullah Efendimiz buyurdu ki hiçbir imanından dönmedi. Her biri Allah'ı tevhid edip La ilahe illallah deyip ateşe atladı. Hiçbiri imanından vazgeçmedi. Hepsi de tek tek ateşe atladı. Zaten atlaması onlar atıyordu. Ya vazgeçecek? Vazgeçerse ateşe girmekten kurtuluyor. İmanın bedeli çok ağırmış. İmanın, iman etmenin bedelini böyle ağır ödediler. Bu ağır bir imtihan. Bir an için kendimizi onların yerine koyalım. Acaba böyle bir imtihana tabi tutulsak ateşe atlar mıyız? Ben imanımdan vazgeçmiyorum, ateşe atlıyorum der miyiz? Bin kişiden bir kişi çıkarsa, bu büyük bir sayıdır. Allah, bu zamandaki insanları böyle bir imtihana tabi tutarsa, bu bin kişiden biri ateşe atlarsa, bu büyük bir sayıdır. Dilimizle söylemek kolaydır. La ilaha illallah demek kolaydır. Bunun bedelini ödemeye gelince bunu ödemek çok zor bir şeydir. Hatıra Sülta Efendimiz devamında buyurdu ki bir tane hamile kadın vardı, tam o ateş çukurunun kenarına geldi, kendi bebeğini düşünüyor atlasam mı atlamasam mı diye buyurdu ki Allah kadındaki bebeği konuşturdu. Bebek dedi ki. Evet, anacığım atla cennet bizi bekliyor o da bebeğiyle beraber atladık buyurdu hiçbir fire verilmedi yani onun için geçmişteki kavimlerin tabi tutulduğu imtihana bizi tabi tutma demek büyük bir duadır Allah her bir kulunu farklı farklı imtihana tabi tutar onun maneviyatına göredir imanına göre imtihana tabi tutar tabi tuttuğu imtihan ne olursa olsun o o imtihani geçebilecek seviyededir hiç kimse ben bu imtihanı geçemem diyemez ben bu sıkıntıya katlanamam diyemez ben bunu yapamam diyemez çünkü Allah imtihana tabi tuttuysa o mutlaka onu becerir ne buyurdu Allah hiç kimseyi Çekemeyeceği yükü yüklemez, geçemeyeceği imtihana tabi tutmaz. Hangi imtihana tabi tutmuşsa, evet, bilsin ki bu ona kolaydır. Bir başkası o imtihandan geçemeyebilir. Bir başkasının imtihanından da o geçemez. Onun için Allah kimi hangi imtihana tabi tuttuysa, o oradan geçebilir. İsmi üzerinde imtihan elbette ki ona en zor olanla imtihana tabi tutulur. Mesele onu geçebileceğini bilmektir. Allah'ın kendisinin mevlası olduğuna iman etmektir. Allah ona yardım eder yani. Ben senin mevlanım sana yardım ederim. Devamında Allah böyle buyurur zaten. Rabbena وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا تَقَتَلَنَا بِهِ Rabbimiz, takatımızın yetmediği bir yükü bize yükleme diye dua edin. Bunu böyle isteyin. Böyle isteyin, bilin ki ben de takatınızın yetmediği bir yükü size yüklemem. Bir sorumluluğu size yüklemem. Ama sorumluluğu yükledimse bil ki onu çekersin. Senin gücün buna yeter. Neye göre yeter imanına göre yeter imanına göre Allah senin imanının derecesine göre sana muamele eder çünkü iman ne kadar kamilse iman ne kadar o imanın nuru şiddetliyse sana muamelesi de imtihanı da ona göre olur senin imanın bunun üstesinden gelir demektir vağfur annâ veğfir evet, Rabbimiz bizi affet bizi mağfiret et ve bize merhamet et Bize afınla muamele et muameleyet, muamele et rahmetinle muamele et Neden en temevlâna Çünkü sen bizim Mevlâmızsın Bizim Mevlamız sensin Bize yardım edecek olan sensin Bizim dostumuz sensin. Ben surna alel kavmil kafiri. Kafir kavme karşı bize yardım et. Kafir kavim deyince ile de böyle kafir bir kavimle karşı karşıya kalmak gerekmiyor. Kafir demek örten demektir. Hakikati örten kavim demektir. Bir kavim eğer hakikati örtüyorsa Allah'a kul olmayı, abdolmayı unutmuşsa hakikati unutmuştur. Peygambere tabi olmayı, onu önder, rehber olarak kabul edip ona uymayı unutmuşsa bu hakikati örtmüştür. Allah'ın kendisine vahyettiği kitabı unutmuşsa bir kitabı olduğundan haberi yoksa bu hakikati örtmüştür. Bunlara karşı senin dik durman gerekir. Dik dur dedi ben sana yardım ederim. Bunun içinde mümin olmak gerekiyor. Zalike bi enallahi meulelldina amenu Evet dedi Allah. Çünkü Allah iman edenlerin Mevlasidir. Ve en-kafirine la mevla lehum. Ama dedi kafirlerin Mevlası yoktur. Allah kafirlere mevlalık yapmaz. Hakikati örtenlere yardım etmez dedi. Allah müminlerin mevlasıdır, müminlerin velisidir, müminlere kafidir, yeterlidir. Eğer biri mümin olursa, o hem dünya hayatında saadette olur hem de ahiret hayatında. Ama biri mümin değilse, Allah'a iman etmemişse, yani Allah'ı her şeyden çok, canından çok sevmiyorsa hayatını Allah'ın sevdiği gibi, emrettiği gibi yaşamıyorsa, onun bu dünyadaki hedefi Allah'ın rızasını kazanmak, Allah'ın dostluğunu, cemalini kazanmak değilse, Rabbini kendisinden razı etmek değilse, onun hem dünyası hem ahireti cehennemdir. Eğer aklı birazcık çalışıyorsa, bütün dünya onun da olsa, evet, aklı ona mutlaka bunu söyler. Yarın öleceksin. Bütün bu sahip olduklarını bırakıp gideceksin. Ebedi bir hayat var. Allah seni bekliyor. Ebedi hayat seni bekliyor. Ne yapmışsın orada? Hiçbir şey. Oraya ne gönderdin? Hiçbir şey. Böyle biri nasıl rahat edebilir? Kendini kandırmaya çalışır. Kendini sarhoş etmeye çalışır sarhoş. Ya içki içer kendini sarhoş eder ya başka bir şeyle kendini sarhoş eder. Sarhoşluk sadece içmekle değildir. Ya da kendini dünya ile, mal ile sarhoş etmeye çalışır. Malla sevilmeye çalışır, mevki ile sevilmeye çalışır. O malın, mevkinin verdiği sarhoşlukla evet, sarhoş olur. Çünkü unutması gerekir. Ahireti unutması gerekir. Bunun içinde ölümden korkar. Canavardan korkar gibi ölümden korkuyor. Oysaki ölüm Allah'a gitmekti. Allah'a kavuşmaktı. Niye korkuyorsun? Tabii niye korkuyorsun? O senin Rabbin değil midir? Sen ona iman etmedin mi? Bu nasıl imandır? Ben inanıyorum demekle iman olmuyor onun için. İman Allah'ı her şeyden çok, canından çok sevmektir. Seven sevdiğine kavuşmak istemez mi? Sevdiğiyle beraber olmak istemez mi? Seven sevdiğinden emin olmaz mı? Sevdiğine güvenmez mi? Güvenmiyorsa sevmiyor demektir. Yani iman etmemiş. Kendini kandırıyor. Sahabeden Ebu Zer Hazretleri soruyor Resulullah Efendimiz'e Ya Rasulallah, iman nedir? Resulullah Efendimiz ona bu ayeti okuyor. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam sohbet ederken, sahabesine, sahabe sohbet arkadaşı demek. Sohbet ederken ya bir ayeti okur açıklar ya da bir şeyler anlatır. O anlattıklarına karşılık ayeti okuyup onu delil olarak getirir. Resulullah Efendimiz'in bütün sohbetleri böyledir. Yani sohbeti ayettir, vahiydir, Kur'an'dır. Ya ayeti açıklıyor ya da bir şeyi açıklıyor, peşinden ayeti getiriyor. Buna direkt söyledi öyle. İman nedir diye sorduğunda buyurdu ki, bu Bakara suresi 177. ayettir. Bu ayeti ona okudu. Yani imanı Allah'tan ve Resulünden öğrenmemiz gerekir. İyi olmayı, güzel olmayı Allah ve Resulü'nden öğrenmek gerekir. Buyurdu ayet-i kerimede Leysel birre Bir, iyilik, güzellik, güzel olmak En tevellü vücuhekum Gıbelel meşrihi vel meğrib Senin yüzünü doğuya ya da batıya çevirmen değildir. Yüzünü doğuya ya da batıya çevirmen iyilik değildir. Güzellik değildir. iman değildir. Yüzünü doğuya ya da batıya çevirmek demek zahiri bir şeydir. Yani zahiri olarak senin şurada olman, şu işte olman, şu mevkide olman, şöyle malın olması ya da şöyle fikirlerin, şöyle düşüncelerinin olması değildir. Yüzünü çevirdiğin taraf değildir yani. Nedir peki o zaman? Velakinel birre ama dediği bir şudur. Men amene billah. Eğer Allah'a iman edersen, iyilik, güzellik, yani şu kimsenindir ki Allah'a iman eder. Vel yu ahirete iman eder. Vel meleklere iman eder. Vel kitap, kitaplara iman eder. Ve nebiyin, peygamberlere iman eder. İmanın beş şartı altıcısı yok yani kime göre Allah'a göre bu iam devam ediyor yalnız ve attelmale ala hobbi mali sevdiğin halde evet, onu sevdiğin için Allah'ı sevdiğin için onu Allah yolunda harcamandır nasıl zevil kurba onu yakınlarına vermen, velayata ama yetimlere vermen, velsakin, miskinlere, fakirlere vermen, ve ne sevil, yolda kalmışa, dışarıda kalmış olanlara yol çocuğuna yani vermen, vesahili isteyenlere vermen, ihtiyacı olanlara vermen, ve fırıqat. Boyunduruluk altında olanlara, yani özgürlüğünü kaybetmiş olanlara vermen. Mali nasıl harcayacağını, kime vereceğini Allah beyan etti. Mümini tarif ediyor çünkü. İyi olanı tarif ediyor, güzel olanı tarif ediyor. Evet, devam ediyor. Ve eka mesela namazı ikame etmen. Ve etâ ez zekâ, temizlenmek için vermen. Ve muafune bi ahdim, ıza ahedu. <gülüyor> Ahitleştigin zaman ahdini, ahdine vefa göstermen. Birine bir söz verdiğinde sözünü yerine getirme. <gülüyor> ve evet, fil ne ve Sıkıntı anında, zarar anında, hastalık anında sabretmen. Evet, sıkıntıya, hastalığa evet, sabretmen. Vahinel <gülüyor> bas, en ağır sıkıntıda sabretmen. Sıkıntı ne olursa olsun sabredip orayı geçmen. Ulayi kıldı ne işte sadık olanlar bunlardır. Peygamberlerden sonra gelenler bunlardır. Sadakatini ispatlamış olanlar bunlardır. Allah'a sadık olanlar bunlardır. Ulayi kehumul müttakun, müttakiler de bunlardır mütakimi olmak istiyorsun, sadık bir olmak istiyorsun, yapman gereken şey budur. Allah'a iman etmen, Resulüne iman etmen, Nebisine iman etmen, ahirete iman etmen, meleklere iman etmen, kitabına iman etmen, bununla beraber mali sevdiğin halde Allah'ı maldan daha çok sevip, Allah yolunda malini fakirlere, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, boyundurluk altında olanlara yani hapiste olanlara üzgürlüğünü kaybedenlere evet, verip namazı ikame etmen zekatı verme. zekat demek zeka evet. temizlenmek demek malını temizlemen ilmini temizlemen aklını temizlemen yani Allah sana neyi vermişse temizlemek için onu vermen bir de sıkıntıda zorlukta en zor anda sabretmendir, Ahitleştiğinde ahdine vefa göstermendir. Önce kime karşı ahdine vefa göstermen gerekir? Mevlana karşı. Allah'a karşı. Allah'a söz vermişsin. Ben Allah'ın kitabına iman ettim, Kur'an'a iman ettim dediğinde bütün ayetler için Allah'a söz verdin ki Ya Rabbi senin bu sözüne, bu kelamına iman ettim. Aynı zamanda Neyi emretmişsen onu yapacağım diye Allah ile ahitleştin. Her gün evet, Fatiha'yı 20 ya da 40 sefer namaz kılanlar okuyor. Bir mümine zaten namaz kılmamak yakışmaz. Ne diyorsun? İyyake ne ve iyake nestaîn. Bu Allah ile yaptığın ahitleşmedir. Allah'a söz veriyorsun. İyyake Yalnız sana abd oluyoruz. Biz yalnız senin abdiniz. Biz yalnız seni seviyoruz. Senin aşığınız. Yalnız seni istiane ediyoruz. Bizim istediğimiz sensin. Senin rızandır. Senin dostluğundur. Senin bizden razı olmandır. Senin bizi sevmendir. Senin bizi avd olarak, kul olarak kabul etmendir. Bununla beraber bunu da senden istiyoruz. Bize yardım et. Sen bizim Mevlamızsın. Her gün Allah'a söz veriyorsun. Her Fatiha'yı okuduğunda bu sözü Allah'a vermiş oluyorsun. Resulullah Efendimiz de ne buyurdu? Fatiha'sız namaz olmaz. Fatiha, Kur'an'ın özüdür, beynidir, iliyidir, kapısidir, anasıdır. Kur'an'ın özüdür dedi, özü. Özetle Kur'an'dır dedi yani. Bilillahu mevla'kun. Evet. Doğrusu sizin mevlanız bir tek Allah'tır. Ve huve hayrun nasirin. O onun yardımı hayırdır. Evet, ve huve nasirin. Arapça okuyan arkadaşlar böyle ayetler geldiğinde Genel olarak tefsirde ya da mealde ne yazar? Ve huve hayrün nasirin dediğinde o yardım edenlerin en hayırlısıdır diye yazmış. Bu meal, bu tefsir yeterli değildir. Nasıldır mana? Allah yardım eden tek hayırlıdır. Hayır kimden gelirse gelsin o yardım Allah'tan gelmiştir. O hayır Allah'tan gelmiştir. Neden böyle buyurdu? O zaman şerde yardım edenler de varmış. Şeytan şerde yardım ediyor. Allah tek yardım eden hayrıdır. Hayr olarak tek yardım edendir. Bir de şeytanın yardımı var. Şeytanın da yardımı şerdir. Allah insanları karanlıklardan nura davet eder. Şeytan da insanları nurdan karanlıklara davet eder. Uymak, tabi olmak insanın kendi iradesiyle yaptığı bir şeydir, tercih İsteyen şeytana tabi olur, isteyen Allah'a. Şeytana tabi olanlar şeytani Allah'ın önüne koymuştur. Eğer o Allah'a tabi olmadıysa geriye zaten şeytandan, şerden başka bir şey kalmaz. Ayet-i kerimede Allah öyle buyurdu, Hayrı çekip çıkardığımızda şerden başka ne kalır? Hakkı çekip çıkardığımızda batıldan başka ne kalır? İmanı çekip çıkardığımızda küfürden başka, şirkten başka ne kalır? Hiçbir şey. Ya iman ediyorsun, hayırdasın ya da iman etmiyor, küfürdesin, şerdesin. Ya Allah'a itaat ediyorsun ya da şeytana, nefsine, şeytanlaşmış insanlara itaat ediyorsun. Yani senin Mevlan ya Allah'tır ya da şeytan. Ya Allah'ı Mevla olarak kabul ediyorsun ya da şeytani. Zalike bi ennallâhe mevlellezîne amelû. Evet dedi Allah. Çünkü Allah iman edenlerin, müminlerin Mevlasıdır. Ve el kafirine la mevla lehu. Kafirler içinse Mevla yoktur. Onlara hayırda yardım edecek olan yoktur. Qur'len bisebena illa ma keteballahu lena. De ki Allah nasıl iman etmemiz gerektiğini beyan ediyor. De ki her ne ki bana isabet ederse o Allah'ın benim hakkında yazdıklarından başka bir şey değildir. Ne ki bana isabet ediyor? Allah onu takdir etmiş. Beni onunla imtihana tabi tutmuş. ve Mevlana O bizim Mevlamızdır. O bize yardım edendir. Hangi musibetle imtihana tabi tutulursak tutulalım Rabbimiz bize yardım eder. Bizim Mevlamız Allah'tır. Ve alallahi fel yeteve kellil Müminin. Onun için müminler sadece Allah'a tevekkül etsinler. Allah'a güvensinler. Allah bana güven dedi. Sen müminsen bana güven. Endişe etme. Ben senin mevdanım. Ben sana yardım ederim. Senin sorunun, senin sıkıntın ne olursa olsun. ister dünyaya ait olsun, ister ahirete ait olsun. Hiç kimsenin gücü, dünyanın yükünü, hayatın yükünü tek başına çekmeye yetmez. Hiç kimsenin gücü. Diyelim ki ölüm geldi. En yakınımız vefat etti. Bu yükü ancak imanla taşıyabilirsin. İmanla. İmansız bu yük taşınmaz. Musibetler geldiğinde ve hayat imtihandan ibarettir, iman olmadan orası geçilmez. Hayatı insan için cehenneme çevirir. Ama iman varsa, Allah'a güven varsa, Allah benim Mevlam'dır diyorsa o orayı geçer. Allah, eğer müminseniz bana güvenin dedi Güvenmiyorsan mümin olduğunu söyleme deyin. وَاِنْ تَوَلَّوْا Eğer dönerlerse, eğer iman etmezlerse, eğer zulmetmekten, küfretmekten, kafir olmaktan dönmezlerse, فَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ مَوْلَاكُمْ Bilin ki, sizin mevlanız, sizin dostunuz Allah'tır. Hiç kimseden endişe etmeyin. Hiç kimsenin zahiri gücüne bakıp ondan korkmayın, endişe etmeyin. Çünkü sizin Mevlanız Allah'tır. Size yardım edecek olan Allah'tır. Ni'mel Mevla. O ne güzel Mevladır. O ne güzel yardım edendir. O ne güzel dosttur. Ve ni'mel Nesir. O ne güzel yardım edendir. Dolayısıyla iman edenler Allah'ın Mevla'lığını görürler. Ne güzel dost olduğunu, ne güzel Mevla olduğunu, ne güzel yardımcı olduğunu görecekler. Allah onlara ne de güzel yardım eder, onlar bunu görecek. سَوْ وَجَاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِحَادِهِ Allah yolunda hakkıyla, gerektiği gibi cihad edin. Çabanızı, gayretinizi sarf edin. Evet. Allah'ın rızasını kazanmak için, ebedi hayatınızı kazanmak için, Allah'a dost olmak için gerektiği gibi evet, cehdedin, çabanızı, gayretini sarf edin, mücadele edin. Allah emretti. Hüveç <gülüyor> tebakum. Allah sizi seçti. O sizi seçmiştir. Allah sizi seçti ne demek? Allah nereden bizi seçti? Bir, insan olmamız için bizi seçti. Daha önce anlatmıştım. Bir çocuk ana karnına düşmeden önce binlerce insan olmak için o sperm yarışıyor. Binlercesi yarışıyor. Ama bunlardan bir tanesi kazanıyor. O kazanan bir tane ne olur? Ne oluyor? İnsan oluyor. Beşer olup dünyaya geliyor. Orada onu kazandı. Allah onu orada seçti binlerce insanın içinden seçtiği demektir. Gerisi ne oluyor? Gerisi çöpe gidiyor. Öyle değil mi? Gerisi lavaboya gidiyor. Bir tanesi kazandı. Evet. Allah seni seçtiyse sen de kendini seçilmiş olarak bil ve kabul et. Yarış devam ediyor. Bu yarışı kazandın, beşer olarak dünyaya geldin. Şimdi Hazreti İnsan olma zamanıydır. Allah'a halife olma zamanıdır Senin bunu kazanman gerekir. Seni halife olasın, Hazreti insan olasın diye seni seçtik. Onun için hakkıyla cihadını Allah yolunda hakkıyla yap. Allah'ın emrettiği gibi, gerektiği gibi yap. Yaparsa ne olur? Kazanacaksın. وَمَا جَعَلَ aleykum فِي min مِنْ Dinde sizin için herhangi bir zorluk yoktur. Yani dinin şu emri ya da şu hükmü zordur deme. Böyle bir şey yok. Her neyi sana emretmişsem onda bir zorluk yoktur. Onda kolaylık vardır ve güzellik vardır. Allah'a kul olmak kolay, kul olmamak çok ağır bir şeydir. Çok zor bir şeydir. Çünkü Allah insanı kul olarak yaratmış. Hangi varlığı, mahlukatı ne için yaratmışsa o iş onun için en kolay olandır. Ve o da o işi yaptığı kadarıyla kâmildir. Mesela bir eşekle bir ineği kıyas yapsak, inek ne içindir? Süt verir, etinden yiyilir. Değil mi öyle? Biz dizsek ki bundan sonra eşeğin yükünü ineğe yükleyelim. İneğe zulmetmiş oluruz. İnek bu yükü taşıyamaz. Aynı şekilde ineğin vazifesini eşeğe yüklesek, eşek süt versin dersek olur mu? Yine olmadı. Eşek yük taşırken kamildir, kamil eşektir. İnekler süt verirken kamil inektir. İnsan nasıl kamil olur? Allah'a olursa, Hazreti insan olursa kamil insan olur. Yoksa eşekten daha çok yemiş, eşekten daha çok gezmiş, dolaşmış, nefsinin peşinden koşmuş... O insan mı olur? O güzel bir eşek olur. Öyle değil mi? Evet. Dinde sizin için herhangi bir zorluk yoktur dedi. Seni bunun için yaratmışım. Hazreti insan olasın diye bana halife olasın, bana ayna olasın. Benim güzelliğimi üzerinde gösteresin diye yaratmışım ve bu kolaydır dedi. Sen buna layıksın. Seni bunun için seçmişim dedi. Senin seçilmişliğin bunun içindir. Millette Ebikum İbrahim Senin baban, ecdadın Hazreti İbrahim'in İbrahim gibi yap. Onun milletine uy. Her anda Allah dedi ve Allah'a tevekkül etti. Nemrud'u ateşe atarken de ne dedi? Hasbunallahu ve nimel veki Gerektiğinde en sevdiğini Allah yolunda kurban etti. Huwa semmakumul müslimine min qabl. Allah size bundan önce Müslüman ismiyle isimlendirdi. Siz Müslümansınız. Siz selamettesiniz. İnsanlar sizin için, sizin elinizden selamettedir. Barıştadır yani, barış. Müslüman, barış adamı demektir. Kendisiyle barışık, Allah ile barışık. Allah ile kavga etmez, tartışmaz. Onunla münakaşa etmez. Şu niye şöyle, bu niye böyle oldu demez. Niye? Müslümandır, Allah'a teslim olmuştur. Kendisini yaratana güvenmiştir, emin olmuştur. Onu Rahman ve Rahim olarak kabul etmiştir. Nasıl tartışsın? Nasıl münakaşa etsin? Nasıl itiraz etsin? Ve fihaza. Bundan önce de Allah sizi diğer kitaplarda da Müslüman olarak isimlendirmişti. Bunda da, bu Kur'an'da da sizi böyle isimlendirmiş. وَلِيَكُونَ الْرَسُولُ şehiden aleykum. Bununla beraber Allah'ın Resulü sizin için şahit olsun diye. Yani size örnek olsun diye. Sizin için örnek Allah'ın Resulüdür. Siz onu örnek alacaksınız. O sizin şahitliğinizi yapa, yapacak. Yani Müslüman olduğunuzun, Allah'a teslim olduğunuzun, Allah ile barışık, kendisiyle barışık, insanla barışık, hayatla barışık, herkesle her şeyle barışık olduğunuzda şahitlik yapsın. Nasıl şahitlik yapar? Onun gibi, kendisi gibi yani. Ne kadar Resulullah'a benzerdinse o o kadar sana şahittir. Evet Allah'ın Resulü size şahit olsun. ve تكونوا şeha'da Siz de bütün insanlara şahit olasınız diye, örnek olasınız diye sizi istemiş. Yahudiye, Hristiyanan müşriğe inanana inanmayan şahit olasınız, örnek olasınız diye sizi seçmiş. Ne kadar Resul Efendimize benzedin, bununla beraber o kadar da insanlara şahit olmuş olursun, örnek olmuş olursun yani. Allah sizi bunun için seçti buyurdu. Ve <Sessizlik> kımus <Sessizlik> namazı ikame edin ve otuzeka temizlenmek için verin billah. Allah'a sarıl, Allah ile sarıl. billah. Allah ile sarıl. Evet. Allah'a Allah ile sarıl. Gönlümde, imanım da, aşkınla, muhabbetin de. Rabbine sarıl Allah söylüyor Allah'a sarıl dedi Allah'ın sevgisine sarıl yoluna sarıl kitabına sarıl peygamberine sarıl Allah'ın sana nefettiği ruha sarıl kendine sarıl güzelliğine sarıl O sizin mevlanızdır sen ona sarıl o sana yardım edecek o da sana sarılacak seni rahmetinin içine alacak, seni aşkının, muhabbetinin içine alacak, seni aşkıyla, muhabbetiyle, sevgisiyle saracak. Beni emel mevla, o ne güzel mevladır. O ne güzel kendisine sarılmak isteyen kuluna sarılandır. وَنِعْمَا النَّس۪يرُ O ne güzel yardım edendir. سُمَّا رُدُّ بِاللّٰهِ مَوْلَهُمُ hak. İnsan öldüğünde Mevlasi olan Hakk'a döndürülür. Bu herkes için böyledir. Öldüğünde Mevlasi olan Hakk'a Allah'a döndürülür. Huzura alınır, çıkarılır yani. اَلَا لَهُ الْحُبْ Dikkat edin buyurdu. Aklınızı kullanın dedi. Bunu iyi anlayın dedi. Ki hüküm orundur. Sizin hakkınızda hükmü verecek olan O'dur. Eğer O senin için hayır dilemişse, bütün dünya, bütün insanlar bir araya gelse, sana zerre kadar şer dokunduramaz. Ama o senin için hayır dilememişse, bütün insanlar bir araya gelse, zerre kadar sana hayır dokunduramaz. Şer için de bu böyledir. Onun için. Hüküm O'nundur dedi. Hem dünyadaki hüküm O'nundur, hem ahirette de senin hakkındaki hükmünü O verecek. Yani senin kendini iyi bilmen, güzel bilmen, mümin bilmen, Müslüman bilmen, seni mümin, Müslüman iyi, güzel yapmaz. Allah sana sen güzelsin dediyse sen güzelsin. Neden bileceğiz? Bizim için sen müminsin, müslümansın diyor mu, demiyor mu? Yoksa bize sen müşriksin, sen münafıksın mi diyor? Bunu biliyor muyuz, bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Allah onu burada söylüyor. Neye göre? Kur'an'a göre. Allah sözünü söylemiştir. Kıyamet günü hesaba çekilirken Allah'ın kitabından, Kur'an'dan hesaba çekiliriz. Allah hükmünü Kur'an ile verir. Onun için herkesin hükmü burada da bellidir. Kim kendini Kur'an'ın ölçüsüne vurursa ne olduğunu hemen anlar. Anlamazsa ona zulüm olur. Bilmeden tuzağa düştü demektir. Cehennemin tuzağına düştü demektir. Ama Allah cenneti de gösteriyor, cehennemi de gösteriyor. Cennetin yolunu da gösteriyor Cehennemin yolunu da gösteriyor Tercih senindir diyor Bak hüküm budur Böyle yaparsan cennete gidersin Böyle yaparsan cehenneme gidersin Böyle yaparsan bana dost olursun Şöyle yaparsan şeytana dost olursun Tercih senindir Beni seversen benimle beraber olursun Şeytani seversen şeytanla beraber olursun Onun için hüküm bellidir Hüküm O'nundur. لَهُ الْحُقْ اَلَا لَهُ الْحُقْ Dikkat edilir, hüküm O'nundur. Hükmünü vermiştir. Hüküm senin önündedir. وَهُوَ اَسْرَهُ hasibin. O, hesabı en seri şekilde görendir. Hesabı en suratlı şekilde görendir. Hesabı anında görendir. Yani sen burada bir iyilik yaptığında... Allah hesabı anında görür, o iyiliğini karşılığı sana verir. Bir kötülük yaptığında da bu böyledir. İnsan başını kuma gömüp ben görmedim, ben anlamadım diyebilir. Ama görünüyor. Evet. Allah hesabı seri olarak, süratli olarak görendir. Bir kul bir kula merhamet ettiğinde Allah da rahmetiyle onun gönlünde tecelli eder ve ona kendinden rahmet verir. Onu bir kat daha rahim yapar, o ismiyle o kulu kendisine yaklaştırır. Ve o kul bu rahmeti kendi gönlünde görür. Kendini o halde görür. Evet. Hesabı süratli görendir. Onun için kim nedir? Ortadadır. Belki ahirette benim hesabım şöyle olur ya da böyle olur demek kendini kandırmaktır. Allah'ı bilmemek, anlamamaktır. Hesabı bilmemek, anlamamaktır. Sen şu anda neysen? Allah seni huzura aldığında sen böylesin. Allah'a karşı vesvesen mi var? Allah'a karşı itirazın mı var? Allah'a karşı şüphen mi var? Onun rahmetinden şüphem mi ediyorsun? Mevlalığından şüphe mi ediyorsun? Veliliğinden şüphe mi ediyorsun? Razaklığından şüphe mi ediyorsun? Seni huzura aldığında da sen böylesin. Hangi yüzde nasıl huzura çıkacaksın? Ben senden şüphe ediyorum. Sen iki damla sudan yaratıldığına bakmadan benden nasıl şüphe ettin demez mi? Ne buyurdu? İnsan neden yaratıldığına bakmadan Rabbine has hasım kesilir. Neden yaratıldığına bakmadan ne demek? Seni iki damla pis sudan yaratmışım. Sen o kendi bedeninle beraber beden olarak, zahiri olarak bana düşmanlık yapıyorsun. Bana itirazda bulunuyorsun. Bunu insana, hazreti insana söylemiyor. Ruhundan nefrettiği insana söylemiyor. Neden yaratıldığına bakmadan. Zaten eğer Allah'ın kendisine nefettiği ruh olmuşsa, hazreti insan olmuşsa o itiraz edebilir mi? O iman etmiş ki bütün hayırlar ona Allah'tan, bütün kötülükler kendi nefsindendir. Allah bin tanesinden bir tanesine ceza vermiştir sadece. 999 tanesini de af etmiştir. Ama buna rağmen ben her türlü yanlışı yapayım, Allah bana ceza vermesin diyor. Sana ceza vermezsen sen Firavun olursun. Sen ebedi hayatını kaybedersin ceza vermekle sana rahmet ediyor. Sana yardım ediyor. Kendine gel diyor. Aklını başına topla diyor. senin bu gittiğin yol yol değil diyor. Allah ayet-i öyle buyuruyordu. Eğer Allah insanların günahlarına karşılık ceza vermiş olsaydı yeryüzünde canlı varlık bırakmazdı. Yani yaşamayı hak etmiyorsunuz diyor aslında. Eğer sizin günahlarınıza karşılık bence size ceza verirse. Kıyameti koparman bazı. Yeryüzünde canlı varlık bırakmaz diyor. Ama Allah rahmetiyle onu erteliyor. Niye erteliyor? Tövbe etsin diye. Kendisine dönsün diye. O haliyle giderse kaybediyor çünkü. Evet. Allah hesap görenlerin en süratlısidir. Onun için herkes kendisine bakacak ve herkesi Allah her anda huzura davet edebilir. Bunun seninki bu kadar hadi gel diyebilir. Ya da yeri böyle bir sallar, hepimiz kendimizi öbür tarafta buluruz. Olmamış şey değildir. Binlerce insanın bir kaç saniyede evet, öldüğü malumdur. Deprem oluyor, birden yer birkaç saniyede. Binlerce insan bir anda kendini öbür tarafta buluyor. Her an her birimiz için bu geçerlidir. Her an bize gel diyebilir. Kendimizi hesaba çekelim. Bana gel deyince ben gitmeye hazır mıyım? Benim daha yapmak istediğim bir şeyler daha var mıdır yok muydur? Terk etmek istediğim başka şeyler var mıdır yok mudur? diye bakalım kendimize. Yoksa şöyle mi diyoruz? Ya Rabbi ben elimden geleni yaptım. Yapıyorum. Benim gücüm bu kadardır ve ben elimden geleni yapıyorum. Ve ben, sen beni davet edersen, ben davetine icabet etmeye hazırım. Seve seve gelirim. Eğer böyle söylüyorsak, buna hamd etmemiz lazım, şükretmemiz lazım. Ben hazırım derken, kendi kafamıza göre değil. Allah'ın kitabına göre, vahyine göre. ölçü olarak, peygamberlere göre. Peygamberlere göre. Ne kadar peygamberlere benzemeliysek o kadar onlara yakın, o kadar onlara dost olmuş, o kadar Allah'a yakın olmuşuz. Ölçümüz Resulullah Efendimiz'dir, peygamberlerdir. Onun <gülüyor> adiche teblu kullu ma eslefet. Ahiretin Allah anlatıyor. Evet buyurdu ki işte Burada herkes geçmişte yaptığını görecek, bilecek, anlayacak. Ve rüddu ilallahi mevlahumul hak. Ve hepsi de gerçek, hak olan mevlalarına döndürülmüş olacak. Mümini, kafiri, herkes. Asıl hak olan mevlalarına döndürülmüş olacaklar. Ya mevla olarak kabul etmiş onu ya da kabul etmemiş. Etse de etmese de gerçek manadaki mevla Allah'tır. Yapan, yanlış yapmışsa kendine yapmıştır. <gülüyor> Bununla beraber kim bundan başka neyi uydurmuşsa, o uydurdukları şeyler onlardan kaybolup gitmiştir. Yani Mevla'lığı kime vermişse, baranca bana yardım eder, partim bana yardım eder, babam bana yardım eder, aşiretim bana yardım eder, her neyi yardımcı olarak görmüşse, hepsi onlardan kaybolup gitmiştir. Bir tek yardım edecek olan Mevla, Allah. يدعو لمن ضرره اقرب من نفعه onlar zararı faydasından daha çok olana yalvarıyorlar Allah'tan başka her şey böyledir zararı faydasından daha çoktur lebi'sel mevla o ne kötü mevladır evet, ne kötü mevla herhangi bir şeyi Allah'ın yerine koyarsa, Mevla olarak Allah diye de başka bir şeyi, başka birilerini Mevla olarak görürse, Allah o ne kötü Mevla dedi. Ve lebi isen aşir. Ne kötü aşiret, ne kötü arkadaş, ne kötü yoldaş. İnsan evet, insan öyledir. Dara günde hemen en yakınına sığınır. En yakınından yardım istemeye çalışır. Sonra yani bütün vesilelere sarılır. En sonunda baktı ki hiçbir yerden yardım gelmiyor. Evet, hemen aklını başına toplar. Başlar Allah'a yalvarmaya. Benim mevulam sensin, sen bana yardım etmeyi. Bu da güzeldir, hiç yoktan iyidir. En azından ondan sonra unutmaması gerekir. Al-Yaume La Yuhazu Evet, o gün, kıyamet günü, sizden hiçbir şekilde, hiçbir fidye kabul edilmez. وَلَا مِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Ne sizden, ne de kafirlerden fidye kabul edilmez. Önce kime dedi? Önce sizden dedi. Müslümanlara söyledi önce, mü'minlere söyledi. Ne yapacaksan dünyada yap, burada senden bir şey kabul etmem haberin olsun dedi. Aynı şekilde kafirlerden de kabul edilmez dedi. مَأْوَاكُمُ <gülüyor> النَّارُ Onların gideceği yer onların sığınacağı ateştir. Hiye mevlaikum. Ateş onların mevlasidir. Ateş onların yardımcısı, dostudur. Onlar ateş dostudur. Ve bi'sel mesir. O ne kötü gidiş yeri. Hiye mevlaikum. Ateş onların mevlası olmuş. Niye? Burada da öyleydi. Ateş kötülük demektir. Ateş kötülüğün karşılığıdır. Şerrin karşılığıdır. Zulmün karşılığıdır. O dünyadayken, hayatı yaşarken evet, kötülükle arkadaşlık yapmış. Zulümle arkadaşlık yapmış. Kötülükle, zulümle, çirkinlikle, günahla arkadaşlık yapanlar Arkadaşlığı ateş de yapmıştır. Orada da onların evet, duracağı yer, gideceği yer ateş olur. Ateş onlara yardım eder dedi. Ateş onların nevlasi olur dedi. İn tetuba ilallah. Eğer siz Allah'a tövbe ederseniz. Bu ayet Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın hanımları için inmiş ayettir. Hanımlarından iki tanesi Resulullah Efendimiz'e sıkıntı vermişlerdi. Bunu yaparken ikisi birbirine yardım etmişti. Sözle yani. Allah da buyurdu ki Onlara söyle. Eğer siz tövbe ederseniz, Allah'a tövbe ederseniz, ikiniz, feqet seğet kulubukuma. ikinizin de kalpleri, kalbiniz eğildi. Neden? Resulullah Efendimiz e sıkıntı vermeye çalışmışlar. İkinizin de kalbi eğildi dedi. Veyim tezahera aleyhi eğer siz bu ona sıkıntı vermede birbirinize destek olur, yardım eder, birbirinize arka çıkarsanız ve innallaha ve mevlahu muhakkak ki Allah onun mevlasidir. Peygamberinin mevlasidir. Ve Cibril Cebrail de onun mevlasidir, ona yardım eder. Ve salihul müminin, salih olan müminler de peygamberin mevlasıdır. Dostudur, yardımcısidir. وَالْمَلَائِكَتُ بَعْدَ ذَلِكَ زَهِرُ Eğer siz böyle yapmaya devam ederseniz, melekler de bundan sonra ona destek olur, ona arka çıkarlar. Bu durumda bu sizin için felaket olur demektir. Yani siz peygambere eğer Sıkıntı verirseniz, Allah'ın Resulüne sıkıntı verirseniz bilin ki Allah onun mevlasıdır. Bununla beraber Cebrail, melekler, bir de salih olan müminler de onun mevlasıdır ve ona yardım eder. Allah bunu kime söylüyor, kimi tehdit ediyor? Resulullah Efendimiz'e en yakın olan hanılarını tercih ediyor. Yani mümin, bir mü'mine sıkıntı verdiğinde bilmeli ki Allah o zulmettiğinin mevlasıdır. Bunu ona bırakmaz. Kesinlikle ona bir şekilde yardım eder. ile yardım eder, meleklerle yardım eder ya da salih olan mü'minlerle ona yardım eder. Ve bu onun, onların felaketi oldu. Biz de bakacağız. Bizim Mevlamız kimdir? Eğer Mevlamız Allah ise, Resulü ise, Cebrail ise, melekler ise, salih olan müminler ise biz doğru yoldayız. Yardımı bunlardan bekliyorsak doğru yoldayız. Yok, bunun dışında birilerinden yardım istiyor ve bekliyorsak, Kimden yardım istiyor, yardım bekliyor, dostluk bekliyorsak, bizim mevlamızda onlar olur. Arkadaşlar soru göndermişler. Ders kâğıdını baş ve kısa kore ile çekebilir miyiz? Evet. Zikir her halukarda yapılabilir. <gülüyor> Ayaktayken, otururken, yan üzeri yatarken... Evet, ...olabilir. Gece kıyafeti de olabilir yani. Her harikarda evet, olabilir. Ama bununla beraber eğer... ...sabah namazından sonra çekerse en doğrusudur. Olmadı, ikindi namazından sonra çekerse en doğrusudur. Olmadı, sakin, gecenin sakin bir vaktinde... kıbleye dönmüş, abdestli bir şekilde... Evet, hem tefekkür edip, hem mürakabe edip evet, öyle çekmesi ona büyük bir fayda sağlar. Allah yolunda, Allah'a yaklaşmada, Allah ile beraber olmada, nefsini tezkiye etmede evet, en büyük faydayı sağlar. Ona destek olur. Eğer biri bizimle beraber olduğunu iddia ediyorsa asla bunu ihmal etmemelidir. Benim bunu söylemem ya da tekrar etmem doğru bir şey değildir. Kim bizimle beraber olmuşsa Allah'ın şu zikrini yap. Biraz istiğfar et, biraz selavat oku, biraz la ilahe illallah de, biraz Allah de, de Rabbinizi zikret diyorum. Yok ben bunu yapamam. Sen bunu yapamazsan sen benimle beraber olamazsın. Benimle beraber olmayı kabul edememişsin. Söylüyorum. Yani yüz defa yapamadın 33 defa yap. 33 defa yapamadın. 11 sefer yap. 11 sefer yapamadın. Bu niyette 3 sefer yap. 3 niyet, 3 sefer yap. Gördüğümüz beraber olsun. Seni göreyim. Tabi seni göreyim. Benimle beraber olduğunu göreyim. Bunu benimle beraber yaptığını göreyim. Yoksa beni dinleme, ciddiye alma, sonra söyle, biz beraberiz. Beraber olamaz. Benim bunu tekrar etmem gerekmiyor. Evet arkadaşlar bunu nasıl ihmal ettiğini hepsi biliyor. Yetmez. Aşağıda zaten arkadaşlar beş vakit namazı kıldırmaya çalışıyor. Evet, arkadaşların hepsi davetlidir. Orada namaz kılınırken ya da orada zikir yapılırken öyle dışarıda oturmak doğru değildir. Ona iştirak etmemek demek, onu beğenmemek demektir. Şeytan, nefis seni zorlayabilir. Senin bunun için kendini kınaman gerekir. Neden Allah diyemiyorsun? Niye Allah diyenlerle beraber olamıyorsun? Ya da kendi nefsimize söylememiz lazım. Sen kendini ne zannediyorsun? Allah seni seyrediyor mu? Ediyor. Melekleri seni seyrediyor mu? Ediyor. Seninle beraber olan melekler seni seyrediyor mu? E yani ayb ediyorsun demiyorum sana hiç. İşte bunu duymadın mı? Sen duymadıysan bunu sağırsın. Baş örtüsüz alınan abdest kabul olur mu? Bu çok ağır bir soruydu. Baş örtüsüz alınan abdest kabul olur mu? Yani namaz abdestin baş örtüsüyle alınması gerektiğini kim söyledi? Böyle bidat olur mu? Bir şeyi Allah söylememişse sen Allah adına bir şey söyledinse bu bid'attır. Bid'at demek Allah'a iftira atmak demektir. Allah'a iftira. Biri baş ürtüsüz abdest alınmaz derse bu Allah'a iftiradır ve bu bid'attır. Her bid'atçı cehennemliktir bir Resulullah Efendimiz. Kimin adına konuştuğuna dikkat et. Biri baş ürtüsüz abdest alınmaz dediğinde kim söyledi diye sormam lazım. Kim söylemiş? Kim söylüyor? Allah mı söyledi, Resulü mü söyledi, yoksa kendini ilah zanneden biri mi söyledi? Senin Rabbin o müdür yoksa Allah mıdır? İnsaf etmek lazım. Böyle bidat olmaz. Bu yakışmıyor. Bir mümine yakışmıyor böyle şeyler. Duydunsa bir yerden soracaksın. Kim söylemiş? Bu hüküm kimin midir? Din çocuk oyuncağı değildir. Dinini oyun ve eğlence edilenler diyor Allah. Oyun ve eğlence bu demektir işte. Yapılması gerekeni yapmıyor, olmayan bir şey getirip din olarak ortaya koyuyor. Evlatlık alınan bir çocukla ailenin diğer çocukları bir arada büyürse kardeş olur mu? Bunlara niçah düşer mi? Kardeş olmazlar, nikah düşer. Eğer Annenin sütünü emmişse kardeş olur. Eğer o annenin sütünü emmeyecek kadar büyükse kardeş olmazlar. Niçah düşer yani. Sütünü emmişse niçah düşmez zaten. İman eden her kul imtihana tabi tutulur mu? İman etse de etmese de. Her kul bütün hayatı boyunca imtihandadır. İmtihan olmayan hiçbir anımız yoktur. Bu herkes için böyledir. İmtihan demek, kelimeyi doğru anlamak gerekiyor. İmtihan demek, kazanma imkanı demektir. Allah imtihani neyle tabir ediyor? Kelime olarak neyi kullanıyor? Fitne. Fitne. Ya da başınıza gelen musibet, size isabet eden, ister hayır ister şer olsun. Musibet deyince isabet eden demektir. Hayırla da imtihan eder, şerle de imtihan eder. Fitne demek, insanı cezbeden, çeken şey demektir. Düşüren şey demektir. Mallarınız, evlatlarınız, hanımlarınız, meskenleriniz, evleriniz, ticaretiniz sizin için fitnedir dedi. Yani sizi çekiyor. Nereye çekiyor? Allah yolundan alıkoyduysa koyduysa şer oldu. Yok seni Allah'a yaklaştırdıysa hayır oldu senin için. Yani imtihanı şerre çevirmek de sana ait, hayra çevirmek de sana ait. Allah mal vermiştir. Sen o mala şükrettin. O malı Allah yolunda harcadın. Onunla cenneti kazandın. Allah'ın rızasını kazandın. Ne oldu senin için? Fitne senin için hayır oldu. Ama tam tersini yaptın. Onunla zulmettin. Onunla haram işledim. Ne oldu mal bu sefer? Sen onu şerde kullandın. Yani verilen her ne olursa olsun, ister nimet cinsinden olsun, ister musibet cinsinden olsun. Onu hayra çevirmek senin elinde, şerre çevirmek senin elinde. Allah buna müdahale etmez. Neden? Çünkü bu iradeyi, bu tercih hakkını Allah sana vermiş. Bir de ona müdahale et olur mu? Kulum sana irade ettim. Bunu sen yap diyor. Benim senin için yaptıklarım buydur. Hadi bu da sana ait. Bunu da böyle böyle yap. Böyle yaparsan kazanırsın. Böyle yaparsan kaybedersin. Tercih senindir. Tercih etme hakkını Allah verir. Allah'ın El Mevla ismini beraber anlamaya çalıştık. Allah'ı bilmeyen, tanımayan, yani Allah'ın isimlerini... Sıfatlarını bilmeyen, tanımayan, Allah'a iman etmiş olmaz. İmanı kendisine göredir, bilgisine göredir. Allah'ı ne kadar biliyorsa o kadar iman edebilir. Bu durumda Allah'ı isimleriyle bilmeyenin imanı noksan olur mu? Olur. Ne kadar bilmiyorsa o kadar noksandır. Yani Allah'ın 99 ismi vardır buyurdu Resulullah Efendimiz. Kur'an'da 99 ismi vardır. Bu 99 isim isim hepsi Allah'ın sıfatlarıdır. Hepsi Allah'ın güzelliğidir, güzellik. İnsan da Allah'ın yer yüzündeki halifesi olarak Allah'ın bu güzelliğini üzerinde taşıması gerekir. Bu durumda Allah'ın El Mevla ismi kulda nasıl tecelli eder? Etmelidir. Allah nasıl kuluna Mevla ise, kul da Allah'ın Mevla ismi onda tecelli edince, Allah'ın bütün kullarına, bütün varlığa, bütün mahlukata Mevla olur. Mevla. Yani hayırda ona yardım eden olur. Ona destek olan olur. Ne kadar yardım etti, ne kadar destek oldu, o kadar Mevla oldu. Mevla ismi o kadar onda tecelli etti. O kadar Allah onun Mevlası ve o Allah'ın Mevlası oldu. dostu oldu yani. Mevla, vela, dost demektir. Veli demektir. Evet, bakacağız. Allah bizim Mevlamız olmuş midir? Yani biz ona Mevla olarak iman etmiş miyiz, etmemiş miyiz? Herkesin imanını kontrol etmesi lazım. Allah'ın her bir ismine ne kadar iman etmiş, nasıl iman etmiş. Bunun için arkadaşlar zaten sohbetleri kaydediyor. Kardeşlerimiz mutlaka Allah'ın her bir ismini dinlemeye, anlamaya çalışmalıdır. Okumaya çalışmalıdır. Okumak demek anlamak demektir. Böyle yüzünden okumak demek değildir. Dinlediyse, anladıysa okumuştur onu anladıysa okumuştur her bir ismi dinlerken ben bu isme iman etmiş miyim etmemiş miyim diye bakmalıdır Allah'ın bu ismi bu güzelliği benim üzerimde tecelli etmiş mi etmemiş mi demelidir bir de kendisine sorup kendisini kandırması da doğru değildir yalnız ne yapması lazım gerekirse etrafındaki insanlara sormalıydı Allah'ın bu ismi bende tecelli etmiş mi sen bu ismi bende görüyor musun? Ya da ne kadar görüyorsun? Aslında herkes kendine sorduğunda bu ne anlar, bunu bilir. Onun için hayal ile kimse cenneti kazanmaz. Kimse imanlı olmaz. Çünkü iman bir hakikattır. İman yaşanan şeydir. Yaşanan. Eğer iman varsa ne vardır peşinde? Peşinden tevekkül var. Müminler Allah'a tevekkül eder. Güvenir. İman var ama ben Allah'a güvenmiyorum. İmanım var ama Allah benim için yeterli değildir. Kendime başka yardımcılar da ararım. Dost olarak Allah bana yetmez. Allah bunu böyle böyle yaptı ama ben olsaydım şöyle yapardım. Ben Allah'tan daha merhametliyim diyorsa biri ister başkası için bunu söylesin. İsterse bunu kendisi için söylesin. Ben olsaydım böyle böyle yapardım. Allah'ın bana şöyle şöyle muamele etmesi lazımdır dediğinde bu halis, muhlis, münafık ve kafirdir. Halis kafir. Halis, muhlis, münafık. Böyle söyleyen hemen imanını tazelesin. Hemen istiğfar edip Allah'a dönsün. Allah şunu neden şöyle yapmadı dediyse bunu böyle yapması gerekir dediyse hemen imanını tazelesin. Tövbe etsin böyle bir düşünceden, böyle bir fikirden böyle bir vesveseden evet, kurtulması lazım. Ya Rabbi bana yardım et. Ben kendi cürmüme bakmadan, küçüklüğüme bakmadan hiçbir şey olduğuma bakmadan sana itiraz ediyorum. Nefsim sana itiraz ediyor. Senin yaptığını beğenmiyor. Geçen sefer söylemiştim. Allah'ın el ismini anlatırken söylemiştim. Evet. Allah kulünü müjdeler. Verayetle müjdeler. Dostluğuyla müjdeler. Kulüm sen bunu alırsın diyor bak. Hatta perdeyi açıp gösterebilir. Bak sen bunu kazanabilirsin. Sen bu hale gelebilirsin der. Ama bu demek değil ki o velidir. Allah velayeti verirse almaz. Yakışır mı ona? Yani Allah şaşırır demektir. Allah senin velimsin dedi. Sonra da onu ondan aldı. Olur mu böyle bir şey? Allah verdiğini geri almaz. Ama velayetle müjdeledi. Ne demektir bu? Sen bunu alabilirsin dedi. Çabani gayretini sarf et. Sen bunu alırsın dedi. Bu senin önündedir dedi yani. Veli kimdir? Veli nedir? Allah müminlerin velisidir dedi. Allah müttakilerin velisidir dedi. Müttaki, sorumluluğunu bilen. Neyi sorumluluğunu biliyor? Kulluğunun sorumluluğunu biliyor. Kul. Veli, haddini bilendir. Haddini. Allah'ın büyüklüğünü, azametini, kendi küçüklüğünü bilendir. Allah'ın Rablığını, ilahlığını bilip, kendi avdlığını, Allah'a kulluğunu bilendir. Avdolması gerektiğini bilendir. Yoksa Allah ile münakaşa eden değil. Allah ile sorun yaşıyorsa biri, o nasıl velidir, o nasıl mümindir Bırak mümin, bırak veli, o daha İslam'ın dairesine girememiştir. Her tartıştığında, münakaşa ettiğinde İslam'ın dairesinin dışına çıkıyor o. Müslüman, Allah'a teslim olandır. Allah'a itiraz ediyor. Niye şunu şöyle yapıyor? O anda sen İslam'ın dairesinden çıktın. İslam'ın dairesinden çıkmak demek kafir olmak demektir. Bir sonra tövbe ediyorsun yine oraya giriyorsun. Sen kim? Velî kim? Sen nerede? Velayet nerede? Evet. Velî Allah'a aşık olandır. her zerresinde aşk ve muhabbet olandır. Maşuk'ı neyi söylerse söylesin, maşuk'ı neyi yaparsa yapsın, onu aşkıyla kabul edendir. Aşkıyla. Ya Rabbi, ölmek mi güzel, ateşe atlamak mı güzel? Allah müminleri anlatıyordu. Ateş hendeginin kenarında oturmuş, diğerleri onlara gülüyordu, onlar da ateşe atlıyordu. Sen ateşe mi atla diyorsun? Atağa atlayacak. Yoksa biraz sıkıntı gelmiş, bakıyorsun bunalıma girmiş. En büyük sıkıntı sen ne anlarsın sıkıntıdan ya? Sen ne anlarsın sıkıntıdan? Sen kim, sıkıntı kim? Allah senin ne mal olduğunu biliyor, sıkıntı sana verir mi? Sen çekebiliyor musun bunu? Sen bir nimetin yokluğunu sıkıntı yapıyorsun. Var mı böyle bir zihniyet? Değil sıkıntıyı vermek nimet vermeyince sen onu Allah ile savaşıyorsun, münakaşa ediyorsun, imanını bırakıp kaçıyorsun, Rabbini bırakıp kaçıyorsun. Sen daha Allah'a teslim olamamışsın, sen daha Müslüman olmamışsın. Müslüman olmak yetmez. Bu Müslümanlıktan sonra seni bir de iman etip mümin olman lazım. Nasıl mümin oluyorsun? Önce İslam'ı kabul ediyor, İslam'ın gayretine giriyorsun. Sonra o dairede merkeze doğru ilerlemen gerekiyor. Şabani gayretini sarf edip, Allah'a kulluğunu ispatlamaya çalışıp, Allah'ın emrettiklerini yapmaya çalışırken, men ettiklerinden de sakınmaya çalışıyorsun. Allah sana yardım ediyor ve sen imanını ispatlıyorsun. Allah sana muhabbetiyle tecelli eder. Rahmetiyle tecelli eder. Gönlüne İman nurunu indirir ve sen mümin olursun. Allah'a teslim olman karşılığında. Şaban gayretini sarf etmen karşılığındadır bu. Ne oldun? Mümin oldun. Yetmez. Bir de bir daha ileri gitmen lazım. Bir daha merkeze gitmen lazım. O zaman ne olursun? Mümin ve Müslüman olursun. O zaman aşık maşukuna teslim olmuştur. Aşık maşukuna teslim olmuştur. Aşık Aşığın varlığı maşukta yok olmuştur. Aşık maşuk olmuştur. Yoksa dağ gibi bendigiyle, kale gibi, duvar gibi bendigiyle verayet iddiası. Sen o bendigin de, o nefsin de, nasıl böyle bir şey söylüyorsun? Allah hepimizi Allah'ı Mevla olarak kabul edenlerden eylesin. Allah'ın veli olarak kabul edenlerden eylesin. Kendisine dost olarak kabul edenlerden eylesin. Allah'a dost olmaya, veli olmaya çalışanlardan eylesin. Allah bizi kendisini kandıranlardan eylemesin. Kendi kendine yalan söyleyenlerden eylemesin. Kendi kendine ihanet edenlerden eylemesin. Allah'a ihanet edenlerden eylemesin. Allah bizi emanetlerine kayınlık yapanlardan eylemesin. Allah bizi sadıklardan eylesin, müminlerden eylesin, müttakilerden eylesin, sadakatini ispatlayanlardan eylesin. Allah'a karşı gerçek manada avd olan, Allah'a aşık olanlardan eylesin. Allah hepimizden razı olsun.